Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Sevgili dinleyiciler, Filistinimizdeki, Lübnan ve Irak topraklarındaki daha nice Müslümanların yaşadığı ülkelerdeki zulmü, işgali, vahşeti elbette hala gündemimizde tutmak ve oralarla bağlantılı olarak kendi nefsimizi hesaba çekmek, görevlerimizi hatırlamak, hatırlatmak babında, bugün yine bir Kur'an kavramı olarak cihadı, izzet ve zillet konusunu, Allah'ın yardımını bekleme yaklaşımını gündeme getirmeye gayret edeceğim. Bugün dünyaya sadece Allah'a kulluk yapmak, hayırda birbirleriyle yarışıp İmtihan dünyasında en iyi neticeler almak göreviyle dünyaya geldiğini unutan Müslümanlarımız ot gibi yaşamayı sürdürüyor çoğunluk itibariyle. O yüzden bir misyoner kadar, batıl dava için kendi hayatlarını feda edebilecek bir idealistler kadar, bir fanatik, bir şeye sevgi duyan, bağlılık hisseden, tutkun olan, bir görüş sahibi kadar bile Müslüman davasının adamı olamıyorsa, ne kadar Müslüman olduğunu kendi kendine sormalı, Kur'an'daki cihatla, davet ve tebliğle, aktif bir faaliyetle alakalı ayetleri devre dışı bırakıp bırakmadığını değerlendirmelidir. Evet, bugün özellikle Orta Doğu'daki, günlerdir devam eden olaylar mümkün kısa vadede Müslümanlar için gerçekten ciddi manada bir mağlubiyeti ciddi manada bir zilleti vahşet ve zulme seyirci kalmayı gösteriyor. Ama bütün bu musibetler ümit ediyoruz ki uzun vadede müminler için hayra vesile olur. Uyanışa, dirilişe, dostu düşmanı tanımaya, görevlerini hatırlamaya, bütün müminleri kardeş kabul eden bir ümmetçi çizgiye e, inşallah e, insanlarımızı ulaştırır. Ve hızla yaklaşmakta olan kıyamet savaşına insanımızın gündelik işlerden çok daha fazla yoğunlaşıp hazır olmasına vesile olur diye temenni etmek gerekiyor. Maalesef bu kadar vahşete dünya seyirci kalıyor. Dünyada insanın sınavı başladığı günden beri sıcak gelişmeler, sıcak ve soğuk savaşlar olmakta. Hak batıl savaşı dediğimiz bir tarafında Allah'a dost olanların bir tarafında hayvandan daha aşağı olma seviyesizliğine düşenlerin karşılıklı birbirleriyle mücadelesi hemen hemen ilk insandan başlayıp son insana kadar kıyamete kadar devam edecek. Dolayısıyla günümüzde de bunun dışında değişik bir tablo sergilenmiyor. Kur'an bu hakla batıl savaşına kafirlerin boş durmayıp devamlı Müslümanlarla ve İslam'la mücadele etmesine değişik ayetlerle temas eder. Onlardan biri Bakara Suresi 217. ayettir. Mal olarak onlar, o kafirler eğer güçleri yeterse sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler buyuruyor. Dolayısıyla her türlü kafir ve müşriklerin Müslümanların dışında dünya görüşü ve ideoloji mensuplarının Müslümanlardan razı olmayacaklarını ve güçleri yettiği müddetçe Müslümanları dinlerinden döndürmek için savaş yapacaklarını net bir şekilde Cenab-ı Hak beyan ediyor. Bu savaşın cepheleri de Kur'an aynasında çok net. Nisa suresi 76. ayeti arada sırada tekrar ediyorum. Ayet hepimize hem görevimizi bildiriyor hem de hangi safta yer almak zorunda olduğumuzu çok net şekilde ifade ediyor. Ayetin meali şöyle. Müminler Allah yolunda savaşırlar. Kafirlerse tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın düzeni ve tuzağı zayıftır. Nisa suresi 76 Evet sevgili dinleyiciler Müslümanların yaşadığı yerlerde zulüm, işkence, her çeşit dayatma ve zillet söz konusu. Ülkeleri işgal edilmiş Müslümanların şerefleri yok edilmiş durumda. Ama esas işgaller silahsız güçlerle yapılan işgaller olduğunu, bu işgallerin daha tehlikeli ...daha feci neticeler verdiğini... ...unutmamak gerekir. Irak'taki, Filistin'deki Müslümanlara acırken... ...onların bir kısmı... ...görevini yapan, cihad eden... ...Allah yolunda gazi veya şehit olan... ...nice Müslüman... işgallerin farkında olmayan... ...dostu düşmanı karıştırmış olan... ...gündelik işlerle meşgul olan... ...ot gibi yaşayan... ...Müslümanlara acıyor... Müslümanım diyenlere zavallı gözüyle bakıyorlar. O yüzden acınacak olanlar kimlerdir? Bunu sadece sıcak savaş ortamındakilerle alakalı değil, bütün dünya Müslümanların içinde bulunduğu zilletle, zaafla, beyin ve gönül işgalleriyle değerlendirmek mümkündür. Sömürüyle, yönetim tarzıyla, film endüstrisiyle, dayatılarak değil sevdirilerek, ama mecbur edilerek İngilizce kültürü veya dostu düşmanı karıştıran düşmanı dost, dostu düşman kabul ettirme anlayışıyla kendisine benzeterek daha doğrusu kendisine bağımlı hale getirip köleleştirerek yapılan işgaller sadece belirli küçük toprakları değil Müslümanların yaşadığı hemen bütün ülkeleri kapsıyor. Evet sevgili dinleyiciler. Esas işgal toprakların işgali değil kafaların ve gönüllerin işgalidir. Allah'ın abdi kulu olduğunu unutup ABD'nin abdi olmayı tercih etmektir esas işgal. Allah'a kulluk yapmayı terk edip Allah'ın düşmanlarının her emirlerine boyun eğmek, onların önünde eğilmek, alçalmak, zillete mahkum olmak demektir esas. Müslüman devletler veya toplumlar Gerekli tepkiyi veriyorlar mı Filistin veya Lübnan konusunda Diye soruluyor Müslüman devlet veya Müslüman toplumlar Denilen böyle bir toplum Veya devlet var mı Evvela onu sormak lazım Müslüman devlet tanımını Müslüman devlet zannedilen devletler Bırakın kabul etmeyi Bölücülük ve dincilik yapıldığı Devleti dinin kurallarına Uydurmaya çalıştığı gerekçesiyle Müslüman devlet İslam devleti sıfatını Böyle bir tamlamayı kullanan hakkında bile cezai işlem yapıyorlar. Nasıl e, Müslüman devlet olacak da e, bunlar Müslümanların problemlerini çözmeye kalkacaklar. Hangi ülkeden bahsediyorum? Müslümanların yaşadığı tüm ülkelerden bahsediyorum. Birey olarak da bazı Müslümanca tavırlar taşımasına rağmen toplumlar, İslam toplumu olmaktan maalesef çok uzak bir durumda. Bütün Müslümanların yaşadığı ülkelerde. Acı da olsa içinde kendimizin de yaşadığı buna yaşamak denirse tabi toplumda dahil olmak üzere cahiliye toplumudur toplumlar. Yani Allah'ın hükmüyle hükmeden İslam'ın kurallarıyla kendisini çevresini yöneten ve İslam'ın hükümleriyle hükmedilen dolayısıyla Kur'an toplumu İslam toplumu değil maalesef yaşanılan toplumlar. Toplumların yönetimleri, eğitimleri, günlük yaşayış ve dünyaya bakışları, ahlak veya ahlaksızlıkları, kısaca dışa yansıyan her şeyleri cahiliye özelliğiyle izah edilebilir ancak. İçte sakladıkları iman mıdır? İmansa şirke karışmış inanç kirliliği midir? O konu ayrı bir husus. Tek tek tanımadığımız e, bireylerin imanını test edip onları teslim veya tekfir yani Müslüman kabul etmek veya kafir kabul etmek bize yakışan şu anda durum değildir. Evet, cahili devlet ve toplumların zalimlere gerekli tepkiyi gösterebilecekleri herhalde beklenmemelidir. Müslüman zannedilen devletlerin, Amerika denilen İsrail'in sömürgesi süper cüce devlete, Yöneticileri resmen kafir olan batı ülkeleri kadar bile karşı çıkmadıkları veya çıkamadıkları, dilleriyle bile tepki göstermedikleri aslında hiç sürpriz değil. Arap ülkeleri olsun, Arap olmayan Müslüman ülkelerde olsun ciddi bir çığlık, ciddi bir hayır sesi yükselemiyor. 5 milyonluk bir İsrail'e bile bırakın kafa tutmayı ona gerektiği bir cevabı veremiyor onu tehdit edemiyorsa Müslümanlar tabii ki sayıları ne kadar olursa olsun zillete mahkum olacaklar. Allah'ın indinde de dünyada da istenilen yere gelemeyecekler. İzzeti, şerefi, onuru, görevini yapmış kuvvetli mümin olma tanımını e, herhalde hak etmeyeceklerdir. Evet, cahili devlet ve toplumların zalimlere gerekli tepkiyi, gösterebileceklerini beklemiyoruz. Ama Müslüman zannedilen devletlerin Amerika denilen İsrail'in sömürgesi olan bir zalimliğin bütün Müslümanlara hakaret edercesine onlara meydan okurcasına onların gözüne baka baka Müslümanların kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya onun etrafında Müslümanların ülkelerine bunca açık bir şekilde saldırıları günde onlarca Müslümanı Sivil çocuk ihtiyar ayrımı gözetmeden bombalarına hedef almaları bütün bu olan biten karşısında da Müslüman'ın gündelik işleriyle uğraşıp sadece aciz kadınlar gibi dedikoduyla ya da 2-3 kişi bir araya geterek cılız tepkilerini dillendirmeyle geçiştirmeleri herhalde affedilecek bir konum değildir. Devlet olarak müstemleke, toplum olarak köle durumundakilerden e, izzetli bir tonum, tavır beklemek zaten çok da zor. Onlar güzelim torununun değil de Dede Abdülmuttalib'in izindeler. Irak'tan ve diğer ülkelerden, Filistin'den, Lübnan'dan onlara ne? Onlar paralarının, maaşlarının derdinde, koltuklarının, rahatlarının, apartman katlarının, emekliliklerinin, Mutfaklarının derdinde yani develerinin peşinde Abdülmuttalib'i örnek alarak onun örnek alınması gereken e, torununu e, Muhammed Mustafa'yı örnek almaktan çoktan çıktı insanlar ve e, böylesine kendi çıkarları basit dünyevi hedefleri doğrultusunda ömürlerini tüketiyorlar. Arap Birliği ve İslam konferansı gibi iç örgütlenmeler nezdinde elbette bir ciddi tavır alınmadığını görüyoruz. Bunların çok sürpriz olmadığını yine ifade edelim. Biri nasyonalist anlamında kavmiyetçi, milliyetçi, ulusalcı, diğeri de İslam'a istismar olarak bakan, aziz dinimizin adını kirleten birer örgüt denilse bilmiyorum ağır mı gelecektir? Bütün bu Yöneticilerinin şuurlu Müslümanlardan oluşmayan ve tağuti yönetimlerle gönül ve kafa birliği içinde bulunan bu tür örgütlerin Müslümanların meselelerini çözmeleri herhalde beklenemez. Kur'an okunarak başlanmasından başka İslam'la hemen hiçbir ilgisinin olmadığı söylenebilecek, baraj kapağı görevi yapan sanal göstermelik ve sadece konferans iddiasından ibaret renksiz ya da renk cümbüşü alaca bir örgüt, ki böyle bir olay konusunda bile şu vahşet ve baskılar efendim bombaların yağmasındaki e, vahşete bile seyirci kalıp konferansı bile toplayamayan örgütlerin ne kadar İslami olduğu ne kadar Müslümanları temsil edebileceği kim tarafından nasıl ne zaman sorgulanacaktır? Bunlar mı çözecek Müslümanların problemlerini? Bugüne kadar çözebildikleri tek sorun oldu mu ki? Arap Birliği'nin, İslam Konferansı gibi örgütlerin e, bu sorunun çözümünü de onlardan bekleyelim. Müslümanların dertlerini Müslümanların oluşturduğu veya oluşturması gereken teşkilatlar çözemez iken, Birleşmiş Milletler gibi kafirlerin örgütleri e, çözsün demek de ne kadar Müslümanca bir beklentidir. Birleşmiş Milletler gibi dış teşkilatlar aracılığıyla çözüm arayışı Müslümanların içler acısı durumunu ortaya koymaya aslında yetiyor. Kurdun kuzulara saldırısına çözüm bulsun diye kurtlar sürüsünden medet ummak kadar acı bir şey olsa gerektir. İşte birleşmiş milletlerden yarar ummak. İşte böylesine birleşmiş milletlerden medet uman kimse de birleşmiş adayı olmaya hazırdır desek ağır mı söz söylemiş oluruz evet sevgili dinleyiciler Müslümanlar böylesine onurlarına yakışmayacak tavırsızlık içerisinde yanlış tavırlar açısından günlerini geçirirken İslam'ın ve Müslümanların izzeti her gün ayaklar altında çiğneniyor Müslümanların e, namusları payidar oluyor Müslümanlara tümüyle meydan okunuluyor Onlara her türlü zulüm sergileniyor Dünyanın bir ucundaki Müslümanın ayağına batan dikenden Diğer uçtaki bir Müslüman ızdırap duymuyor Ona yardımcı olmaya çalışmıyorsa Onun müminlerden Müslümanlardan olamayacağını Gerçek manada Hakiki mümin olamayacağını ifade ettiği halde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar hep bireyselleşmiş Kendi dertlerine düşmüş ve ümmet bilincinden uzak cihat ruhundan fersah fersah mesafesi açılmış ve tek birey halinde e, kurtların kendilerini sini bekleyen e, kuzular haline dönüşmüş e, sürüden ayrılmış başını yitirmiş, kaybetmiş bir konumdalar Müslüman ıslah adına tebliğ adına dininden ve davasından her çeşit tavizi verebilen Allah'ın hor gördüklerini hoş gören gelene ağam gidene paşam diyen tepkisiz, buhsuz, nefretsiz dolayısıyla kişiliksiz, cihatsız bir insan değildir. Olamaz. Düşünmeyen, hakkı yaşamayan bir çevrede mümin boyun eğen, sesini çıkarmayan, tepki göstermeyen silik bir şahsiyet veya kimliksiz, şahsiyetsiz bir yapıda olamaz. Münkerler etrafını kuşattığından en azından kendini kurtarmak, bulaşıcı mikroplara karşı mücadele ederek koruyucu hekimlik tedbirlerini almak, yani nehyanil münker dediğimiz kötülükler nereden, nasıl, ne şekilde gözükürse gözüksün onlara karşı tavır almak, nehyanil münker görevini yapmak mecburiyetindedir müminler. Tevhid eri olabilmek için Allah'ın dışında politik, medyatik, sosyal, sanatsal, sportif, maddi, fikri, nefsi, her alandaki tüm ilahları reddetmek, putların ve putçuluğun her çeşit görüntüsüne, endadın her türlü tezahürüne, fanatikliğin her çeşidine tavır almak, olmazsa olmaz bir zarurettir Müslüman için. Müvahhid olmak, mümince yaşamak, Müslümanca ölmek için, tağutlara, zorbalara, ilahlık taslayanlara, işgalcilere, Amerika'sıyla İsrail'iyle dış güçlere ya da İslam dışı ilke ve kurallara kısacası Allah'a itaat etmeyenlere la bayrağını çekmesi gerekir müminin. La ilahe illallah diyerek mümin olması, mümin kalması işte böyle bir hayır diyerek red çizgisiyle ancak söz konusu olabilecektir. Bu tavır takınılmadan izzet ve onurunu korumak da Mümin kalıp mümin ölmek de mümkün değildir. Tağutları reddetmeden, ilahlık taslayanlara hayır demeden, la ilahe dediğimizi davranışlarımızla, hareketlerimizle de ispat etmeden kurtulmak dünyada ve ahirette mümkün değildir. Trafik ışığı olarak kırmızı lamba konusunda itaatsizliğin cezası değerlendirilir de, Allah'ın koyduğu helal haram hududuna itaatsizlik, her iki dünyada da cezasız mı kalacaktır? O yüzden dünyada çektiğimiz bunca musibetler, bunca zillet ve perişanlıklar, Allah'a itaat etmediğimizin, Allah'ın düşmanlarına daha çok itaat ettiğimizin avans cinsinden bir cezasıdır. Korkarız ki ahiret de bu dünyadaki perişanlıktan daha feci olacaktır. İnsanın cesediyle, maddesiyle değil, ruhuyla, aziz olacağını, aziz olmanın esas gönül ve kafa yapısıyla mümkün olacağını ifade edelim. Çünkü izzet manevi bir özelliktir. Şeref, onur ve haysiyet maddi bir tanımlamaya sığacak durum değil, manevi bir vasıftır. Öyleyse ruhu ibadet ve taatle besleyip doyurmak, izzet için, onur için, Yeniden insan yerine konulmak, adam olmak için, adam yerine konulmak için, ülke olarak, yönetim olarak, yapı olarak, toplum olarak ve birey olarak şeref et, şerefimiz, izzetimiz, onurumuz ancak Allah'ın safında yer almak, O'nun gösterdiği donanımlara sahip olmak, o görevlerimizi kuşanmakla mümkün olacaktır. İzzet, Değerli Anlamına gelir Yani değerlenen ve değerlendiren gibi iki özneyi gerektirir Değerli olmak İnsana izzet verecek Onur ve şeref verecek Değer verecek zat Kendisi tümüyle buna sahip Olması gerekir ki Başkalarına da izzet verebilsin Bu anlamda ve tüm genel anlamda izzet mutlak olarak Ancak ve ancak Allah'a aittir Mutlak izzet ve şeref ancak Allah'ındır. Onun dışında kimse, kimseyi değerli kılamaz, şereflendiremez. Muiz olan, izzet veren, aziz kılan, onurlandıran sadece Allah'tır. İzzet insanların katında değildir. Onların övmesi de, yermesi de çok da mühim değildir. İnsanların çoğuna uymak, Kur'an'a göre sapıtmayı dalaleti sonuçlandıracaktır. En'am suresi 116. ayette ifade edildiği gibi. Nasreddin hoca gibi insanları memnun etmeyi öne çıkartanlar eşeği sırtlanma durumunda olacaktır. Ya da Nasreddin hoca fıkrasıyla insanlara bu mesajı verme durumundadır. Herkesi memnun etmeye kalkan kişi işte eşeğe çocuğuyla bilecek insanlar ginecek insanlar memnun olmayacak çocuğunu bindirecek, memnun olmayacak, sadece kendisi binecek, çocuğunu bindirmediği için kınanacak, her ikisi de inecek, yine tuhaf bir manzara olduğu ifadesiyle insanları memnun edemeyecek ve en sonunda eşeği sırtlamak çaresinde acziyetinde zavallılığında bulunacak insanları memnun etmeye kalkan kişiler. Dolayısıyla biz her şeyden önce Allah'ı razı etmeye şerefi izzeti onun yanında aramaya onun hükümlerinde dünyada da ahirette de saadeti, mutluluğu güzelliği bulmaya gayret etmeliyiz. Allah'a kahrın da hoş lütfun da hoş diyebilen kişi onun kahrının bile zillet olmadığını, izzet olduğunu bilir. O sevdiklerini gök ehline sevdirir. Onlar da insanların kalbine Allah'ı seven kimsenin sevgisini yerleştirir. İnsanların bazen değer vermesi kişinin izzetini değil zilletini bile artırabilir. Buna rağmen töhmet altında bulunmak, insanların gereksiz yere suçlamasına, ithamına sebep olmak da doğru bir şey değildir. İnsan e, insanların yanında da izzetini ayaklar altına alacak hususlardan vazgeçmeli, onurlu tavrını almalıdır. Evet sevgili dinleyiciler, bedenin zilleti çok önemli değil ama ruhun zilleti çok daha perişanlıktır. Esas izzet ruha ait bir makamdır. Secde etmeyen zelil insandır. Çünkü o değersiz, izzetsiz birinin önünde boyun eğmek zorunda kalacaktır. Allah'ın önünde boyun eğmeyen, ona kulluk yapmayan, ona secde etmeyen, Mutlaka bir başkasının bir güçlünün yanında ya da kendisini güçlü görüyorsa nefsinin hevasının önünde boyun eğecek, diz çökecek, onurunu, izzetini onlar önünde yitirecektir. O yüzden mümin olmayanlara dünyada da izzet, şeref, haysiyet, onur, yücelik e, söz konusu olamaz. Ancak Allah eri azizdir. Kafirin, zalimin emrindeki kişi zelil olma durumundadır. Kafirlere aziz müminin korkusu gerçekten mümin aziz ise mümin gerçekten iman etmişse korkusu salınacaktır. Bugün müminler kafirleri korkutmuyor ve e, bu kadar bir milyarın üzerinde iki milyara yakın olduğu söylenen müminler altı milyonluk bir Yahudi'yi bile korkutmuyor. Efendim e, kafir ve zalimlerin elinde suyun önündeki çerçöp gibi oyuncak olma durumundaysa Mümin imanla alakalı, tevhidle alakalı, Kur'an'ın üzerine görev olarak yüklediği hükümlerle alakalı durumlarını tümüyle yok sayacak kadar e, ihmal etmiştir de, onun için müminin izzeti ve korkusu kafirlerde görülmüyordur. Hani bir fıkra gibi kabada olsa söyle, söyleyelim meşhur bir anlatım var. İşte lüks bir lokantanın lobisinde dikkat çekecek bir yürüyüşle bir bayan erkekler tuvaletine doğru e, yönelir. Hemen o oteldeki garsonlardan bir tanesi hanımefendi der. Burası erkekler tuvaleti. O da salondaki insanların duyacağı kadar şu kadar dünyada zulümler, işkenceler, vahşetler bombardımanlar olurken sesini çıkarmayan insanlar mı erkek? Ben erkek diye bir toplum görmüyorum der. Dolayısıyla Evet bugün onurunu da yiğit, cesaret sahibi, cihat eri vasıflarını da kaybeden insanlar erkeklik izzetlerini de haysiyetlerini de kaybetmiş konumda e, değerlendirilmiş olsa herhalde nefislerimize ağır gelse de e, hakikat açısından çok yanlış bir şey olmasa gerektir. Biz erkekliği, erkekliğe yakışan e, cihatta, yiğitlikte zalimlere, işgalcilere dur demekte, onlara haddini bildirmekte e, görmemiz, dünyadaki temel görevlerimizden ve insani görevlerimizden biri olarak bunu e, değerlendirmemiz gerekiyor. Onun için sevgili dinleyiciler, onurlu, şerefli, haysiyetli olmak istiyorsak, Allah'ın hükmüne, Allah'ın emirlerine, Allah'ın cihat başta olmak üzere bize yüklediği görevlere yeniden, Sarılmak zorundayız. Evet. Müslümanların çoğunun yaşantısı izzetten öyle yoksun ki. Camilerde vaaz eden, hutbe okuyan vaiz ve hatiplerin aziz cemaat yerine aziz olması gereken cemaat demeleri gerekiyor. Nerede o aziz Müslümanlar, aziz cemaat? Şerefli, onurlu, haysiyetli, müminlerin yanında yer alan, İslam'ın izzetini koruyan, beni bu zalimlerin elinden kurtar diyen e, mazlum, gariban zayıf, müstazaf insanların e, namusları kirletilen kızlarımızın ve kadınlarımızın uğrunda cihad edecek nerede o aziz Müslümanlar? Bir, bir milyardan fazla olduğu iddia edilen dünya Müslümanlarının, işte 5-6 milyonluk bir Yahudi siyonistlere galip gelemeyen yapısı, ekonomik yönden kafirlerin yardım ve insaflarını bekleyen tavırları, her türlü fesadın Müslümanların yaşadığı yerlerde bolca işlenmesi... Müslümanların izzet ve şeref sahibi Aziz olmadıklarını Aziz Müslümanların istisna dışında pek bulunmadığını Göstermektedir Kur'an'ın izzeti Müslümanların hakkı olarak göstermesi Elbette doğrudur Kur'an izzet Allah'ın, Rasulünün ve müminlerin Hakkıdır Onlarındır Dediğini biliyoruz Doğru olmayan Müslümanların yaşayışıdır Bireysel, sosyal ve siyasal yönden İslam'dan uzak yaşayan kimselerin izzete layık olmadıkları, yeterince İslamlaşamadıkları için izzet ve şerefi de taşıyamadıkları birer vakıadır. Sadece Allah'a boyun eğip mutlak olarak sadece O'na itaat etmesi gereken Müslümanlar, izzeti Allah düşmanlarının yanında aradıklarının cezasını dünyevi avans olarak zillet içinde bir hayatla çekiyorlar hep şikayet içinde, paranın da yetmediği, huzur da getirmediği, işte nice teknolojinin evlere girdiği e, halde, insanların cebi çokça para gördüğü halde, mutsuzluğun arttığı, huzursuzluğun, stresin, bunalımların, her türlüsünün e, çoğaldığı bir e, zilleti yaşıyor insanlarımız. Kafirlerin lütuflarını dilenen, onların kurumlarında sadece şekilsel olarak, kıyafetlerine müsaade edilmesini lütfen talep eden, insani ve İslami haklarını almak için İslami tavırlarını, hele cihatla ilgili görevlerini kuşanmayan Müslümanların, izzete, onura, hak ettikleri e, bir şerefe e, sahip olmaları beklenemez. Allah'ın küçülttüklerini gözlerinde büyüten ve dünyayı ahirete tercih etmenin alçaltıcı zilletini tadan, İnsanların dünyada aziz olma hakları yoktur. Tavuti şahsiyet ve makamları önemseyip benimseyen, dolayısıyla Allah nazarında zelil olan kimseleri, aziz, şerefli kabul edenler, onların boyunlarına taktıkları zillet tasmalarını nasıl çıkartabilirler? Kurtuluşu İslam'da arayacaklarına, batıda arayanlar, batılda arayanlar, kafirlerin ölçülerini İslami esaslara tercih edenler, iki dünyada da aziz olma şerefinden mahrum olurlar. Diplomalı bir mümini diplomasıl bir müminden üstün görenleri, İslami olmayan bir kurumda Allah'ın indirdiklerinin dışında hükümlerle insanları yönetenleri, şerefli sananları Allah insanların nazarında da alçaltır, zelil eder. İzzeti yanlış yerde aramanın getirdiği zilleti işte Allah dünyada da gösterir, çektirir. Üstünlüğün Kur'ani ölçüsünün takva, ilim ve cihad olduğunu bilmek istemeyenler dış görünüşte, parada, maddede, hatta kafirlerde ve küfürde izzet aramaya kalkarlar. Bu arayışlarının cezası olarak da yücelttikleri bu değersiz şeylerin veya şahısların altında kalırlar. Değersiz bir şekilde zelil, zillet içerisinde zelil olarak yaşarlar. En büyük zararı kendilerine verirken davalarını da küçük duruma düşürdüklerinin vebalini öteki dünyada mutlaka çekeceklerini e, düşünmek gerekir. Evet sevgili dinleyiciler, İzzet ne zenginlikte, ne şanda, ne şöhrette, ne mekam ve mevkide, ne diplomadadır. İzzetle ve şeref Allah'ın katındadır, İslam'ın safındadır. İzzetin sadece Allah katında olduğunu bilip, bu dünyada aziz yaşayanlar, cihada sarılıp, onurlarını koruyanlar, Allah'ın görevini yapıp, Allah'ın eri olma, Hizbullah olma, Cündullah olma, Allah'ın görevlisi olma, Kur'an'ı anlamda bu sıfatlara sahip olma konumunda olanlar, işte zilleti terk edenlerdir. Böyle aziz yaşayanlar, ahirette de aziz olacak, şeref sahibine verilecek ödüle layık olacaklardır. Allah'ın yardımını beklemek için sevgili dinleyiciler, Allah'ın dinine, Kur'an'ın ifadesiyle Allah'a mecazi anlamda yardım etmek zorunluluğu vardır. Allah yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır. O insanı da en güzel biçimde yaratmıştır. İnsana şekil verip şeklini güzel yapan, onları temiz, güzel besinlerle rızıklandıran elbette Allah'tır. Allah insanı şan ve şeref sahibi kılarak, insan olma hasebiyle ona ikram etmiş, güzel rızıklar vermiş, yaratıklarının çoğundan, İnsanları üstün kılmıştır. İsra suresi 70. ayette ifade edildiği gibi. Gökleri ve yeri yaratan, gökten suyu indirip onunla rızık olarak bize türlü meyveler çıkaran, izni ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrimize veren, nehirleri de bize akıtan ancak Allah'tır. İbrahim suresi 32. ayette ifade edildiği gibi. Evet, adetleri üzere seyreden güneşi ve ayı bize faydalı kılan, Geceyi ve gündüzü istifademize veren elbette Allah'tır. İbrahim suresi 33. ayette vurgulandığı gibi. O yerde ne varsa hepsini bizim için yaratmıştır. Bakara 29. O bize istediğimiz her şeyden vermiştir. Eğer Allah'ın nimetlerini sayacak olsak onları sayamayız. İbrahim 34'te ifade edildiği gibi. Sevgili dinleyiciler, bunca nimet ve ihsanını sunan yüce Allah, insanları ancak kendisine ibadet etmek kulluk yapmak için yaratmıştır. Zariyat suresi 56'da ifade edilir. Kur'an'ın nazarında hayat sadece bir imtihan, daha doğrusu bir imtihanlar zincirinden ibarettir. Semavat ve arzın yaratılışının gayesi de zaten insanın imtihana tabi tutulmasıdır. Hud suresi 7. ayette vurgulandığı gibi. Ölüm ve hayatın yaratılışı da insanları imtihana çekmek, hangi insan daha güzel amel işleyecek onun gösterilmesi içindir. Mülk suresi ikinci ayette bu vurgulanır. Allah'ın dünya ve ahirette yardımını vaat ettiği ve cenneti kazanabilmesi için insanın hayatı boyunca tabi tutulacağı imtihanlarda ilahi yardıma layık olduğunu ispat etmesi, kulluğunu göstermesi gerekmektedir. Bakara 155, Ali İmran 186, Müminun 30 gibi ayetlerde bu husus vurgulanır. Bu imtihanlar gerçekten imar edenlerle etmeyenleri, cihad edenlerle oturanları birbirinden ayırır. Ali İmran 166, 169, Tevbe 16, Ankebut 3, Muhammed 31. ayetlerde belirtildiği şekilde. Sevgili dinleyiciler, insandan kendine doğru adım atmasını isteyen Rabbimiz, dünya imtihanını kazanması için insandan gayret ve çaba ister, cehd ister, ister, çabalama ister cihad ister, faaliyet ister, aktivite ister, aksiyon ister, zillet içerisinde, meskenet içinde uyuşuk bir şekilde yan gelip yatmasını istemez. Tüm alemlerin Rabbi olan Allah Teala, insana verdiği bunca nimete şükür mü, yoksa nankörlük mü edileceğini imtihan ederek dener. Onun için kul ile Allah arasındaki ilişkiler kul öncelikli olmalıdır. Sunnetullah dediğimiz Allah'ın değişmez kanunlarındaki icraat, böyle istemektedir. Kul Allah'a iman edip Allah ve Rasulüne itaat edecek Allah da onları büyük kurtuluş olan içinde ebedi kalacakları cennetlere koyacaktır. Nisa suresi 13. ayette bildirildiği şekilde. Kul şükredecek Allah da nimetlerini artıracaktır. İbrahim suresi 7. ayette vurgulandığı gibi. Kul ihsan edecek Allah da ihsan eden kulu sevecek ihsanla karşılık verecektir. Bakara 195. ayette ifade edildiği gibi. Kul Allah uğrunda cihad edecek. Allah da kendi yollarına eriştirecek. Çıkış yolları verecektir. Kul dua edecek. Rabbi de duasına icabet edecektir. Mü'min suresi 60. ayette ifade edildiği gibi. Dolayısıyla öncelikle kul adım atacak. Allah da o adımlara daha güzeliyle, daha geniş kapsamıyla cevap verecektir. Kul Allah'a bir adımla yaklaşacak. Allah da bir arşın ona doğru yaklaşacaktır. Mecazi anlamda elbette. Kul yürüyerek ona doğru giderse Allah da koşarak cevap verecektir. Buhari'nin e, rivayetinde olduğu gibi. Allah iman edip salih amel işleyen kullara daha önceki ümmetleri hakim kıldığı gibi yeryüzünde böyle şirkten uzak gerçekten iman etmiş insanları yeryüzünde halife kılacak dinlerini yerleştirip koruyacak yani onlara devlet nimetini ihsan edecektir. Yeter ki kullar sadece Allah'a kulluk yapsınlar. Ona ibadet edip hiçbir şeyi ona şirk koşmasınlar. Ona hiçbir şeyi eş tutmasınlar. Yani zafere, devlete, nimetlere layık olsunlar. İşte bütün bunlar Allah tarafından böylesine iman edip salih amel işleyen, şirk koşmayan cihad eri insanlara lütfedilecektir. Nur suresi 55. ayette vurgulandığı gibi. Sevgili dinleyiciler, zahmetsiz rahmet olmaz. Allah sebeplerin mahkumu değildir. Ama dünyayı bir sebepler kanununa bağlı kılmıştır. Öyle yaratmıştır. Yere eken göğe bakar denilir. Yere bir şey ekmeyen kimsenin göğe bakıp yağmur ve rahmet bekleme hakkı da yoktur. Tarlaya tohum ekmeden yani fiili dua yapmadan... Kimsenin Allah'tan ekin istemesi kavli dua yaparak görevini yapmaksızın Ekin ekmek sizin Ekin beklemesi doğru olmaz Sünnetullah dediğimiz Allah'ın evrendeki değişmez kanunları hep sebep sonuç ilişkilerine oturmuştur Aynen böyle kul Allah'a yani onun dinine yardım edecektir ki o da kuluna yardım etsin Muhammed Suresi 7 ayette ifade edildiği gibi iman edenler, Kendilerinden önceki müminlerin sünnetullah gereği başından geçen sıkıntılara göğüs gerecek ve Allah'ın yardımı ne zaman diye tavırları ve dilleriyle o yardımı bekleyip hak kazanacaklar ki Allah'ın yardımı yakın olsun. Allah'ın yardımı olmadan sevgili dinleyiciler başarı ve muvaffakiyet olmaz. Hud suresi 88. ayette delirtilir. Zafer yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'ındır Ali İmran 126'da belirtildiği gibi. Allah dilediğine yardım edip zafer verir. Rum suresi 5. ayette bu vurgulanır. Allah dilediğini yardımı ile destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük ibretler vardır buyrulur Ali İmran suresi 13. ayette. Müminlere yardım etmeyi Allah üzerine hak olarak almıştır. Üzerine yazmıştır. Rum suresi 47. Ama gerçekten mümin iman ettiğini Allah'ın hükmüne tümüyle itaat edip cihat gibi görevlerini yerine getirerek zulme karşı tavır alıp ancak zalimlere düşmanlık yaparak fiiliyatıyla gösterecektir ki Allah'ın yardımı gelsin. Müminlere yardım etmeyi Allah üzerine hak olarak almış. Ama iman edip mallarıyla canlarıyla Allah yolunda savaşanların günahlarını bağışladığı onlara cennete vaat ettiği koyduğu gibi Allah onlara sevecekleri başka şey de vaat eder. Allah'tan Yardım ve yakın bir fetih. Saf suresi 10 ila 13. ayetler. Dolayısıyla Allah'ın yardımı bu ayetlerde mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edip savaşanlara vaat edilmiş verilmiştir. Gerçek müminlerin vasfı zaten bu tür özelliklerdir. Hucurat suresinde gerçek müminler o kimselerdir ki imanlarına şüphe karıştırmayan ve mallarıyla canlarıyla Allah yolunda Cihad edenlerdir denilir. Dolayısıyla cihad etmeyen, imanlarına şüphe karıştıran insanların Kur'an'a göre mümin olma vasıfları söz konusu değildir ki, böyle insanların Allah'ın yardımına muhatap olmaları beklenilsin. Bir kısmının adı ensar olan ashabın Allah'ın yardımına nail olup, kısa bir zaman içinde maddi ve manevi her alanda dünyanın en büyük gücüne sahip olması Allah'ın yardımıyla zaferden zafere koşmaları işte bu gerçekten İslamlaşmış, gerçekten iman etmiş bilinçte yatmaktadır. Onlar öncelikle Allah'ın dinine yardım ettiler. Allah da onlara yardım etti. Onlar öncelikle kendileri Allah'a doğru adım attılar. Allah da onlara yardım etti. Önce ilahi yardıma, zafer ve devlete liyakat kesbettiler. Layık oldular. Allah da onlara kapılarını açtı. ''Günümüz insanı hazırcılığa, kolaycılığa, görevlerini ihmal edip haklarını öne çıkarmaya, özgürlüğünü savunup sorumluluktan kaçmaya, her şeyi eleştirip kendi nefsini savunmaya, cihat gibi Allah'ın yardımına ulaştıracak vesilelerden uzaklaşmaya, dünyevileşip ölümden korkmaya çok meyilli olduğu için Allah'ın yardımı da gelmemektedir. Allah'ın yardımı hangi şartlarda gelir?'' Kur'an bu sünnetullahı birçok ayette belirtir. Bunlardan biri şöyledir Meali olarak. Ey müminler yoksa siz sizden önce gelip geçmiş kavimlerin başına gelenler size de gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokundu ve onlar öyle sarsıldılar ki peygamber ve onunla beraber iman edenler nihayet Allah'ın yardımı ne zaman gelecek dediler. İşte o zaman. Böylesine Allah yolunda sabredip cihad eden insanlara şüphesiz Allah'ın yardımı yakın denildi. Bakara suresi 214 Bu ayette eşsiz bir terbiye örneği vardır. Müslümanlara dünyada ve dolayısıyla ahirette başarılı olmanın yolu iman ve cihadla çalışmak, çabalamak, Allah yolunda sıkıntılara katlanmak, güçlüklerden yılmamak, ümmetin yanında yer almak, birbirleriyle yardımlaşmak, Daima tembelliği, zevk ve sefayı, eğlenceyi tercih eden nefsin hevasından, şeytandan uzak olmaktır Allah'ın yardımını çekmek için gayret etmek. Ey Müslümanlar! Sıkıntı çekmeden, cihad etmeden, Müslümanlara yardım etmeden, Allah yolunda kurban vermeden, zafere ulaşamazsınız, cennete giremezsiniz denilmektedir. Bu ayet bir rivayete göre Hendek Savaşı'nda Müslümanların çektiği onca sıkıntıları dile getirir. Ve o sıkıntıların bile yeterli olmadığını kendilerinden önceki ümmetlerin çektiği daha büyük zahmetlere seve seve Allah yolunda çekmeye hazır olmadıkları müddetçe Allah'ın yardımına muhatap olamayacakları ifade edilir. Diğer bir rivayete göre de bu ayet Uhud Savaşı'nda inmiştir. Diğer bir rivayete göre ise evlerini, mallarını ve yakınlarını Mekke'de bırakıp Bunca sıkıntılara katlanarak Medine'ye göç eden Müslümanları teselli etmek için onlara yine daha büyük çapta çaba sarf etmeleri gerektiği için bunu hatırlatmak için ilmiştir. Hadis-i şerifte sevgili dinleyiciler nasılsanız öyle idare olunursunuz buyrulmuş. Bir toplum kendindeki özellikleri değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi artık onun için geri çevrilme diye bir şey yoktur. Onların Allah'tan başka yardımcıları da yoktur. Ee, Rahat suresi 11. ayette mal olarak böyle buyurulur. Allah adildir, zerre kadar zulmetmez. Hak edene hak ettiğini mutlaka verir. Hatta hak etmek için liyakat kesbetmek, layık olmak için gerekli gayreti gösteren kimselere lütfuyla muamele eder. Fazlaca nimetler de ihsan eder. Önemli olan mümin kulların kulluk bilincidir. Allah'a itaat ve cihat gibi görevlerini ihmal etmeme özellikleridir. İnsan Allah'a doğru adım atar atmaz Allah kapılarını açacak dünyada izzet ve devlet ahirette sonsuz nimet ve cennet verecektir. Sevgili dinleyiciler savaş istenilen bir şey değildir ama müminlere zulmedildiği işkenceler edildiği işgal edildiği Müslümanların imdat sesleri dünyayı kuşattığı bir durumda. Müslüman zalimlere karşı elbette e, cihad etmeye çalışacak, malıyla, imkanlarıyla seferber olacak, gücünün yettiği her alanda mümin kardeşlerinin yardımına koşacak, onlara zulmeden e, zalim güçlere karşı elindeki bütün imkanlarla seferber olacak, en azından ekonomi konusunda onları çökertmeye çalışacak, onların ayaklarındaki ayaklarının altındaki imkanları almaya çalışacak, onlara düşman olacak, ...onlara beddua edecek, onlara karşı gücünün yettiği her alanda soğuk savaşın e, her imkanını kullanacaktır. Ve sıcak savaşın şartlarını da e, oluşturmaya çalışacaktır. Maalesef Kore için savaşan insanlar e, Filistin için, Lübnan için savaşmayı düşünmezler. Efendim ülkelerine e, işgal e, güçleri saldırmış olsa onlara karşı ayaklanacak, onlara karşı silaha sarılabilecek insanlar... Mescid-i Aksa'ya veya kendi kardeşleri olan Müslümanlara her türlü zulümler reva görülürken, onların namusları payidar edilirken, kendilerine cihat emri verilmemiş gibi duyarsız hale gelebiliyorlar. Bu e, Müslümanlar için e, ümmet bilincinin e, yok edildiği ve İslam'ın e, e, cihat anlayışının ihmal edildiği bir e, durumu neticelendiriyor. İman bir anlamda Allah uğrunda hayır ve güzellikler için sürekli savaş halinde olmaktır. Tevbe suresi 111. ayette bu ifade edilir. Çünkü sevgili dinleyiciler hayat Allah yolunda hayır savaşçılarıyla e, karanlık kuvvet olan şeytani güçler tağut uğruna savaşanların bir çarpışma alanıdır. Nisa suresi 76. ayetten bunu anlıyoruz. Şeytani güçler zalim ve fesatçılar sürekli tetikte ve hazır beklerken Allah'ın askerleri olması gereken e, müminlerin pasifliği seçmesi hayata hizmet değil ihanet olur. Bu hak savaşçıları manevi alanda güçlerinin yettiği her alanda soğuk savaşı e, ortaya koyabilen cihat erleri, yaradılış dininin egemen olduğunu tüm dünyada İslam'ın hakim olduğunu görünceye kadar hazır ve faal durumunda olmak zorundadırlar. Çünkü Müslümanlara kıtal iznini veren kudret, bunu zulme karşı bir çıkış için vermiştir. Müslümanların onuru için vermiştir. Hac suresi 39. ayette ifade edildiği gibi. O halde bu hayırlı kuvvetin pasifliğe mahkum olması veya bahane bulmaya çalışması, zulme destek vermek anlamına gelir. Emaneti omuzlayan ve yeryüzünün halifesi unvanını almış bulunan e, Müslümanların böyle bir yola gitmesi, zalimlere zımnende olsa destekçi olması beklenemez. O emaneti taşıma uğruna mücadele etmek, cihad etmek, soğuk savaşın her türlüsünü yerine getirmek zorundadır. Bu ona ağır gelecek olsa bile Allah için Allah yolunda savaş yapmak kendisine farz kılınmıştır. Nisa suresi 76, 77 ve Bakara suresi 216 Ama mutlu bir gelecek ve ölümsüz bir hatıra bırakmak için başka da bir yol yoktur. Bu yüzden Kur'an'ın insanına e, savaş kendi nefsi hoşlanmasa da e, e, ona sevimli gelmese de e, güzel bir e, kader olarak yazılmış, farz kılınmıştır. Bakara 216'da açıkça ifade edilir. Ve peygamberin görevlerinden biri büyük emanetin sahibi olan iman adamını e, kıtali göğüsleyecek bir coşku içine çekmek ve onu... E, e, bu cihat ruhuyla diri tutmaktır. Enfal suresi 65. ayette bu ifade edilir. Allah yolunda seferber olun dendiğinde, iğreti hayatın zebunu olarak olduğu yerde çakılıp kalmak mümine yakışmaz. Kur'an mümine yakıştırmaz. Bu yolu seçenler rezil ve zelil olurlar. Nihayet Allah onları siler süpürür ve yerlerine emaneti yüklenebilecek cihat eri başka topluluklar getirir. Tevbe suresi 38 39. ayetinde ifade edildiği gibi. Allah yolunda savaşı sevmeyen ve onu çirkin görenler bilmelidirler ki zulme karşı mücadele ve gerektiğinde savaştan kaçış fitneyi kökleştirir. Yani insanlığın dirlik ve düzenini bozar. İşte bu kıtelden çok daha beter bir sonuçtur. Yani fitne kıtelden daha kötü ve yıkıcıdır. Bakara suresi 119 ve 217. ayette ifade edildiği gibi. İslam'da savaş zorla insanları dine sokmak için değil, savunma ya da düşmana misliyle mukabele etmek için yapılır. Kur'an'ın genel içeriğinden anlaşılan budur. Evet, cihat, cehdin yani hayırlı hedefe ulaşmak için tüm gayretin seferber edilmesinin belirişidir. İnsanı insan yapan değerlerin çiğnenmesi durumunda başvurulan her türlü Kavga ve savaşın adıdır cihat. Şartları doğmuş bir mücadele, insanın yolunu tıkayan engelleri aşmanın olmazsa olmaz şartıdır. Bütün mesele mücadelenin, cihadın şartlarının doğup doğmadığının iyi belirlenmesi ve seyrinin de Kur'an'ın ruhuna uygun olması için gayret edilmesidir. Cihat ve savaşta birinci gaye sevgili dinleyiciler. Ahiretimiz için bir ticaret yapmaktır. Saf suresi 10 ve 11. ayette bu vurgulanır. Cihadın ve savaşın bazı külfet ve meşakkatleri olsa da bunlar insanın acıklı azaptan kurtulması yanında çok hafif kalır. Ahiret ateşi yanında dünya ateşlerini bile tercih etmek İbrahim Aleyhisselam'ın gösterdiği tavırla putlara ve putçulara ateşe atılma pahasına e, göğüs germek, e, daha zor savaşları göze almak peygamberi özelliktir. İbrahim'i ve Muhammed'i tavırdır. Yolumuzu aydınlatmak için... Malımızı yakmak, cehennemde yanmamak için canımızı incitmek, bir takım zorluklara, sıkıntılara katlanmak gerekir. Dolayısıyla canla cihat, yani Allah için savaş, başkalarını öldürüp cehenneme göndermek için değil, nefsimizi ve diğer nefisleri cehennemden kurtarmak için yapılır. Yanmaktan kurtulan hamiyetli insanların yapacağı ilk iş, başkalarının imdadına koşmak değil midir? Cihat işte bu yönüyle, İnsan kurtarma savaşının adıdır. Eğer bir takım insanların hak ve hakikate ermesine bir başka grup engel oluyorsa, bir başka insanlar insanımızın her türlü değerlerine saldırıyorsa, bunlarla savaş yapmak elbette Kur'an'ın emrettiği cihattır. Savaşta maksat ne olmalı? Bu sorunun cevabını Kur'an'dan yola çıkarak iki maddede özetleyebiliriz. Bize saldıran yahut saldırıya hazırlanan düşmana karşı kendimizi müdafaa etmek. İkinci olarak da zalim devletlerle savaşarak insanlığa hürriyet ve hidayet yolunu açmak. Evet Kur'an böyle bir cihadı böyle bir savaşı müminlere e, görevli kılar. Cinde zorlama yoktur der Bakara suresi 256 ancak cennet yolunu zorla kapamak isteyenlerle de savaştan başka çare yoktur. Bu savaşta başarı sağlandıktan kişi inancında serbest bırakılır. Dilerse İslam'ı kabul eder, dilerse kendi dininde yaşamaya devam eder. İkinci yolu tercih ederse cizye verir. Bu vergi savaşlara katılmamanın ve İslam ülkesinde her türlü can ve mal güvenliği içinde yaşamanın bedelidir. Sevgili dinleyiciler, canla cihatta yani Allah için savaşta hedef öldürmek değil diriltmek olmalıdır. Ölü kalpleri diriltmek, sönük fikirleri aydınlatmak, donuk hissiyatlara can vermek, insanları yurtlarından etmek değil, onlara ebediyet yurdunu kazandırmak olmalıdır. Bu diriliş hareketinin önüne önünü tıkayanlar, e, mümkün ki ölümü hak edebilecek insanlar olur. Ama biz savaş derken, cihat derken genel anlamda söylüyoruz. Bugün, e, bugün içinde yaşadığımız topraklarda insanlar savaş için... E, Uygun şartları bulmuyorlarsa veya kendilerini mecbur hissetmiyorlarsa mutlaka soğuk savaş dediğimiz, Kur'an'ın cihat dediği e, temel görevlerini ihmal etmemelidirler. Bütün dünya Müslümanlara ve İslam'a karşı, İslam dışı dünya soğuk savaşın her türlü özelliklerini kuşanarak savaş yapıyor, e, batıl yolda cihat ediyorlar. Müslümanın e, bunlara seyirci kalması, gündelik işlerle uğraşıp gitmesi... E, caiz de değildir onur ve de, izzetle de bağdaşmayacak e, pısırıklık pasiflik ve zillet içinde yaşamaya rıza göstermektir O gün, e, bugün Müslümanların kafirler arasında bir selin içindeki köpük gibi çer çöp gibi olmasının temel sebeplerinin başında düşman edilmeleri gereken kafirleri dost kabul etmeleri yatmaktadır dünyada izzetin onurun devletin ahirette cennetin bedeli Allah ve Allah taraftarlarını dost edinmek, şeytanı ve şeytanın askerlerini düşman kabul etmek, tağutlara tavır almak, dostluğun ve düşmanlığını ispat edecek davranışlarda bulunmaktır. O yüzden Allah yolunda cihad eden, onuru, izzeti Allah'ın yanında arayan Müslümanlara ne mutlu. Hepimizin öyle kişilerden olması, dua ve temennisiyle cihad eden Müslümanlara Allah'ın yardım etmesini ...temenni ederek şu üç ayların girdiği mübarek günlerde zulüm altında inleyen, işkenceler altında eziyet çeken... ...Kuantenamo'da, Afganistan'da, Çeçenistan'da, Irak'ta, Filistin'de, Lübnan'daki Müslümanlara yardım etmek... ...onların acılarını kendi acımız kabul etmek, ümmet bilinciyle onlara yapılan zulmün kendimize yapılan zulüm olduğunu değerlendirerek ne tür görevlerimiz varsa... İmkanlarımızın tümünü Müslümanlar ve İslam yolunda seferber etmeye gayret etmek, bu konuma gelmek duasını yapalım. Cihad eden Müslümanlara dua ettiğimiz gibi kendimizi cihattan uzak görüyorsak onlar kadar bile görevimizi yapamadığımızın zilletini duyarak kendimiz içinde Allah'ın çıkış yolları bulmasını dua ve temenni edelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırla kalın, güzelliklerle kalın sevgili dinleyicilerim.